Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba ve Greenpeace çocuk giysilerindeki minik canavarları buldu. Ancak konu hiç sevimli değil. Greenpeace'in yaptığı araştırma sonuçları Nike Burberry Puma ve GAP gibi markaların ürettiği çocuk giysileri ve ayakkabılarında zehirli kimyasal maddelerin bulunduğu ortaya konuldu. İçinde zararlı madde bulunan giysiler arasında Türkiye'de üretilen ve başka ülkede üretip Türkiye'de satılan ürünlerde bulunuyor. Test edilen her markada zehirli kimyasal maddeler bulunduğunu vurgulayan Greenpeace, çocuk giysilerinde bulunan zehirli madde seviyesinin yetişkinlerde bulunanlar kadar yüksek olduğunu açıkladı. Yapılan araştırmada başka ülkede üretilmiş Türkiye'den incelemeye alınan 5 ürünün hepsinde zararlı kimyasal maddelere rastlandı. Ayrıca test edilen markalar arasında Türkiye'de üretilen Nike, Gap ve Puma ürünlerinde zararlı kimyasal maddeler bulundu. Aralarında American Apparel, Primark, Adidas ve Disney gibi üreticilerin de bulunduğu 12 markanın üretiminde kullanılan çeşitli zehirli maddeler sadece giysilerde bulunmuyor. Aynı zamanda bu kıyafetlerin üretimi sırasında çevreye salınan zehirli maddeler de özellikle çocukları daha çok etkiliyor. Test edilen her giyim ürününde sağlığa zararlı madde çıktığını açıklayan Greenpeace Akdeniz adına konuşan Tarık Necat Dinç, çocuklarına içinde zehirli maddeler bulunmayan, güvenli ve sağlıklı giysiler arayan ebeveynler için bu bir kabus. Kimyasal zehir olan, fıtalat, antimuan, Orgonotin, non-ilfenol, etoksilat gibi minik canavarlar lüks markalardan bütçeye uygun kıyafetlere kadar her yerde bulunabiliyor. Bu giysilerin üretimi sırasında Pekin'den Berlin'e kadar pek çok kentte su kanallarına uzun vadeli zararlar yaratacak maddeler karışıyor. Çocuklarımız ve gelecek nesillerimizin sağlığını tehlikeye atmamak için bu zehirlerden arınılması gerekiyor dedi. Greenpeace uzun süredir giysileri üretmek için zehirli madde kullanan şirketlerin zehirli kimyasallardan vazgeçmeleri için Detox isimli bir kampanya yürütüyor. Greenpeace yürüttüğü kampanyada tekstil şirketlerinin 2020'ye kadar bütün zararlı kimyasal maddeleri üretim zincirlerinden çıkarmasını talep ediyor. Halkın baskısı sonucu bugüne dek 18 marka Detox'a başlamayı kabul etti. Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre Aralık 2013 itibariyle elektrik kurulu gücü 64.044 MW'a yükseldi. Termik santral katkısı %1.1'lik azalış gösterirken en büyük enerji sağlayıcı olmaya da maalesef devam ediyor. Hidroelektrik santrallerinin oranı ise %0.4'lük artışla %34.8'e, yenilenebilir enerji santrallerinin oranı ise yine aynı miktarda yani 0.4 artışla 5.2'ye yükseldi. Kurulu güç artışı %51.2 ile termik santrallerden %38 ile hidroelektrik santrallerden kaynaklanıyor. Santral sayısındaki artışa bakıldığında hidroelektrik akarsu tipi santraller 2012'ye göre en çok artış alan santral tipi. Toplamda 76 yeni santral yapılırken baraj santral sayısındaki artış 10. Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki santral artışı diğer yakıt türlerinin gölgesinde kalırken artış sayıları rüzgarda 11, jeotermalde 13, çöp gazında 10 şeklinde. Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hedefleri gelecekte tablonun çok da değişmeyeceğini gösteriyor. 2023 toplam kurulu gücünün 100 bin megawatta çıkarılması hedefleniyor. Bileşenleri ise şöyle. Mevcutta %37'lik kısmı kullanan kömür kaynaklarının tamamının kullanılması yani %19.4 olan enerji payının %30'a çıkartılması. 2013 sonunda 22.289 MW olan hidroelektrik santral gücünün 20.000 MW daha arttırılması. 2013 sonunda yaklaşık 2760 MW olan rüzgar santrali kurulu gücünün ise 20.000 MW'a çıkarılması. 2013 sonunda... 310 megawatt olan jeotermal kurulu gücünse ise iki katına çıkartılarak 600 megawatt seviyesine çıkması. Toplamda yenilenebilir enerjinin payını ise %30'a çıkartmak. Nükleer enerji payının %10 olması, yenilenebilir enerji hedefinin %30 olması umut verici gibi görülse de son 13 yılın jeotermal ve rüzgar enerji verilerine bakıldığında 10 yıllık hedefin çok gerçekçi olmadığı maalesef görülüyor. 2008 yılında tırmanışa geçen rüzgar enerjisinde 2000-2013 arasında toplam güç arttırımı 3000 megawatt civarında oldu. Hükümetin enerji yatırımlarında kömür ve HES ısrarı devam ederken bir de nükleer eklediler. Türkiye'nin birçok bölgesindeki HES'lere, termik santrale ve nükleere karşı yerel mücadeleler de güçlenerek artıyor. Ve sanki bu kirli enerji üretimlerine izin vermeyecekler gibi görünüyor. Doğa Derneği ve Beşiktaş Belediyesi işbirliğiyle İstanbul'un Kuşları başlıklı bir fotoğraf sergisi düzenleniyor. İstanbul insanlar için olduğu kadar kuşlar için de bir metropol. Üstelik insanların İstanbul'u keşfetmesinden çok daha eskilere dayanıyor tabii ki bu şehrin kuşlarla olan geçmişi. Ezelden beridir yılda iki kere göç eden milyonlarca kuş boğaz geçerek muazzam bir yolculuk gerçekleştiriyor. Bugüne kadar kuş gözlemcileri tarafından İstanbul'da görülen kuş türü sayısı 315'ten fazla. Doğa Derneği doğa severleri bu kuş türlerinden bazılarıyla tanıştırmak için fotoğraf sergisine davet ediyor ve tanışın ki bu şehrin Bu coğrafyanın parçası belki de asıl sahibi olan canların haklarını ve kendi yaşam hakkımızı savunabilelim diyor Doğa Derneği. İstanbul'un kuşları konulu sergi Beşiktaş Belediyesi Levent Kültür Merkezi'nde 10-19 Ocak 2014 tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. Yani hala açık Beşiktaş Belediyesi Levent Kültür Merkezi'nde. Çocukların ve doğanın zarar görmediği yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. <Gülüyor>